Kardeşlerim, muazzez müminler Allah Resulü Aleyhisselam'la Yesrib Medine oldu Yesrib iman, Yesrib eman yurda haline geldi Medine zenginleştikçe Medine berekete muhatap oldukça Allah Resulü Aleyhisselam'ın evi fakirleşti İslam devleti zenginleşti Peygamber Aleyhisselam'ın evi fakirleşti Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam evine gelirle Ezvacı Tahirat'a sorarlar Hel şey un? Kahvaltı yapmak için evde ekmek, peynir ne vardır? Ezvacı Tahirat, müminlerin anneleri Ya Resulallah, evimizde kahvaltılık ne ekmek ne de başka katkılar vardır, katıklar vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki İnni izelle saim İnni izelle saimun O halde ben bugün oruç tutuyorum. Onlar yüzlerce gün var. Efendimiz aleyhisselam kahvaltı yapmak için evine gider devlet başkanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kahvaltı yapacak İslam devleti zenginleşiyor. Fakat peygamberin evinde ekmek yok, katık yok. Onun için bu hadis nafile oruçların da delilidir. Yani dahve-i kübraya kadar kuşluk vaktine, büyük kuşluğa öğleden bir saat öncesine kadar kişi yemek yemediyse... O gün nafile oruca niyet edebilir. Allah Resulü onlarca, yüzlerce defa böyle niyet ettiler, nafile oruç tuttular. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, ashab-ı kiramı efendilerimizi diyara gönderirken, Yemen'e, Necid'e gönderirken onlara emrettiler, buyurdular ki, ''Kız min agniyâihim ve tesaddeq ilâ fukarâihim.'' Allah bizi bu dünyaya hanlar, hanumanlar yapmak için göndermedi. Zenginden alacaksınız, fukaraya dağıtacaksınız. Yani paylaştıracaksınız. Ağlayan yetim, dul, biçare insan sizin gittiğiniz yerde kalmayacak. Vahavari gibi bastığınız yerleri yeşerteceksiniz. Hayat vereceksiniz. Muhammed'i medeniyeti teneffüs edecek insanlar. İliklerine kadar elhamdülillah diyecekler. İslam geldi, iman, eman geldi diyecekler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam... İhsanı, ikramı o kadar yaydılar ki, o kadar intişar etti ki Ahirete giderken evinde ekmek yapmaya un yok Zırhını rehin olarak bir Yahudi'ye veriyor Karşılığında arpa alıyorlar Peygamber devlet başkanı, İslam devleti her gün daha zengin Ama Allah Resulü Aleyhisselam Rabbine gidiyor Evinde ekmek yapmaya un yok sallallahu aleyhi ve sellemin Öyle bir kuşak yetiştirdiler Hayrul kuruni ashabi buyurdular İnsanların yeryüzü milletlerinin en hayırlısı işte bu benim öğrencilerim Onlar da İsar'da bulundular zamanlarını uykularını vakitlerini Bütün mesailerini İslam ümmeti için insanlık için adadılar Onlar için geceler boyu dolaştılar Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Ebu Bekir'den sonra radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın çizgisinde devam eden Hakk'ı hakim kılma mücadelesinin belki en zirve isimlerinden Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü'nden rahatsız olan eşkıya taifesi Hz. Ömer'den de rahatsız oluyorlar. Neden? Çünkü Ömer... İslam ordularını gönderiyor. Bir tarafta Mısır'dalar, İran'dalar, Irak'talar, Anadolu'dalar. Onlar ilahi kelimetullah mücadelesini veriyor. Fakat bu sınırlar içerisinde ne kadar biçare yetim, dul insan varsa gece yarılığında Ömer ve valileri dolaşıyorlar. Onların sorumluluklarını taşıyorlar. Yani ahirette Rableri onları soracak. Onun için mesaideler. Ömer ve valiler radıyallahu anh. İbn Kesir el-Bidâyesinde, İbn Asir el-Kamil'inde, İbn Cerir tarihinde rivayet ediyor. Meşhur bir hadise malumlarınız. Hz. Ömer Efendimiz bir gece Esleme diyor ki radıyallahu anh. Gel bu gece seninle birlikte dolaşalım. Dolaşıyorlar Harre'ye doğru gidiyorlar. Harre'de bir kervan görüyor Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Bir ışık var, kandil var. Kandile doğru ilerliyor. Medine'de gece bir saatten sonra kandil yakmayı yasakladılar. Çünkü fareler geliyor, fitilleri alıyorlar. Medine evlerinin damı hurma dallarından taşıyorlar, yangın çıkıyor. Belki on, belki yüzlerce ev telef oluyor. Onun için belli saatten sonra kandil yakmayı yasakladılar. Işığı görünce ışığa doğru geliyor eslemle birlikte. Kadını görüyor, yanında üç tane, dört tane çocuk var. Ağlıyorlar. Hz. Ömer Efendimiz kadına Esselamu Aleykum onu muhatap alarak bütün çocukları da içine alıyor. Esselamu Aleykum ya ehlet davu buyuruyor. Ey ışığın kandilin sahipleri size selam olsun. Kadına diyor ki Ömer radıyallahu yaklaşabilir miyim sizinle meşgul olmak istiyorum. Kadın udunu bi khayrin evda. Eğer hayırla, bereketle geldiysen, bize sahip çıkacaksan gel. Ama şer getirdiysen, zaten gece vurdu, karanlık vurdu, soğuk vurdu, bir çare burada yavrularımla kaldım. Bir de senin belana muhatap olmayayım, ona mazur kalmayayım. Udunu bir hayrin, hayırla geleceksen yaklaş. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Esrem'le birlikte kadına yaklaşır. Ma buyurur. Ma balu haulaih senin bu çocukların hali nedir? Anlatır kadın der. Falan yerden geliyoruz. Kervanla birlikte buraya konduk. Rüzgar vurdu, gece vurdu. Bu ağlayanlar da benim çocuklarım. Onlar açlar. Peki Hz. Ömer Efendimiz bu kazan ne buyuruyor? ''Eyyü şeyin fî hâdihil qidri'' Bu tencerenin içinde ne var? Çocuklarımı oyalıyorum. Onun içinde yemek var zannetsinler. Yemeği beklerken uykuya dalsınlar. Şu kadar zamandır onlara ekmek, katır, katık bir şeyler veremedim. Hz. Ömer Efendimiz konuşuyor kadınla. Kadın bir noktada kendini tutamıyordu Diyor ki, ''Beynene e'lâ'' ve Allahu baina ve benimle Ömer arasında Allah var yarın kıyamet günü Rabbimin huzuruna gidince iki ellerimle ümmetin devlet başkanı Ömer'in yakasında olacağım bu hali soracağım Hz. Ömer Efendimiz diyorlar ki radıyallahu anh ''Sen kervanla geliyorsun, gecenin bir saati buraya kondun, devlet başkanı Ömer senin haline nasıl vakıf olsun, nereden muttali olsun, nereden bilsin?'' Kadın diyor ki, Yetevalla emrana ve yevfulu annene.'' ''Devlet başkanımız oldu ya, madem devlet başkanı oldu neden benim çocuklarımdan, neden şu çadırın içinde, gecenin soğuğunun, yalnızlığın vurduğu bu dul kadından neden Ömer habersiz?'' Hazreti Ömer radıyallahu asemi der ki hadi dön gidiyoruz. Dönerler un ambarına, un un borsasına gelirler. Orada bekçiler vardır. Hazreti Ömer Efendimiz bekçilere değil, esmede dediği değil, kendi sırtına un çuvalını almak istiyor. Eslem diyor ki, devlet başkanı Ömer, gecenin şu saati olmuş. Şimdi sen bu halinle, bu yaşınla sırtına un çuvalını, eline yağ tenekesini alacak. O bayırı nasıl çıkacaksın? Müsaade buyurursan, un çuvalını sırtımda ben taşıyayım. Eslem üç defa ısrar ediyor. Hazret Ömer Efendimiz sonra dönüyor, diyor ki, Eslem, ''Yarın Rabbimin huzuruna çıkınca Ömer'in günahını sırtında taşır mısın? Madem Ömer'in günahını taşımaz, o halde bırak da gecenin yarısında sırtında çuvalı Ömer taşısın. Bayırı çıkar, eve gelir. Kadının boş tenceresine un çuvalından bir miktar döker, yağı da eritir, çorba hazırlıyor. Devlet Başkanı Ömer soğuğun vurduğu, gecenin vurduğu ağlayan çocuklara çorba hazırlıyor.'' Sonra kadın bir tas getiriyor, sofrayı hazırlıyor. Ömer Efendimiz elleriyle döküyor. eslem diyor ki çocuklar doyup da oynayıncaya kadar Ömer o çadırı terk etmedi. Ayrılıyor, kadınla vedalaşıyor. Kadın Ömer'e dua ediyor. Diyor ki cezakallahu hayran. Sen oula bu al min Allah sana semadan hayırlar yağdırsın. Sen ne mübarek bir adamsın. Sen devlet başkanı olan Ömer'den devlet başkanlığına daha layıksın. Bilmiyor un çuvalını getiren taşıyan Ömer'dir radıyallahu anh. Sen devlet başkanımız olsan ya diyor. Hazreti Ömer kadına veda ederken, hacetin olursa, ihtiyacın olursa devlet başkanı Ömer'e gelirsin. Allah'ın inayetiyle beni de onun yanında bulursun. Ömer kardeşlerim Allah Resulü'nün yolunda yürüdü. Gece yarılarında sırtında... Un çuvalı taşıdı fakat eşkıyalar, şakiler Ömer'den rahatsız oldular. Çünkü Ömer mazlumların yanında yer aldı. Milletin malının sömürülmesine, talan edilmesine rıza göstermedi Ömer. Onun için Ömer'i ifna edebilmek, Ömer'i şehit edebilmenin yollarını aradılar. Kur'an-ı açıyorsunuz. Bakara Suresi size üç tane karşıt güçten bahseder. İki ayetle kafirleri anlatır. Sonra 13 ayet münafıklardan bahseder. Sonra Yahudilere geçer. Yani 13 ayet münafıklardan söz eder. Onlar Müslümanlarla birlikte aynı toplumda yaşarlar. Onlarla karşılaştıklarında biz sizinle birlikteyiz. Sizinle beraberiz derler. وَإِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا Ve آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا شَيَاطِينِهِمْ fakat kendi lobilerine dönünce orada ümmeti Ömerleri, Ömerleşenleri yok edebilmenin tuzaklarıyla meşgul olurlar. Yani bir anda bakarsınız sizin yanınızdaki bu adamlar bir kaosu, bir tufanı yönetiyorlar. Bunun mimarı bunun önünde koşuyor bu adamlar. Ömer gibi bir devlet adamından rahatsız oluyorlar. Ömer'i şehit ediyorlar kardeşlerim. Osman'ı şehit ediyorlar. Ali'yi radıyallahu anhum şehit ediyorlar. Neden Hazreti Ömer'i şehit ediyorlar? Hazreti Ebu Bekir, Efendimiz devlet başkanı. akrabin Habis... Oya yine Hazreti Ebubekir'e geliyorlar. Diyorlar ki innames sadakatul lil fuqara vel misakin vel amilin kulub diye İslam'a bizim kalbimiz meylesin diye Allah Resulü Aleyhisselam bize zekat verir, sadaka verir. Şimdi devletin malından sen de bize ver diyorlar Ebubekir'e. Ebubekir e. Ebu Efendimiz onlara veriyor. Bir kağıt yazıyor. Falan arazi diyor sizindir. Giderken bu iki kişi Hz. Ömer'e vuruyorlar mer Rabbi umer radıyallahu anh. Hz. Ömer Efendimiz ellerindeki kağıtı alıyor, paramparça yapıyor. A'zallâhu bil İslam. Allah, İslam'ı aziz kılmıştır. İslam'ın, imanın size ihtiyacı yoktur. Ya Müslüman olursunuz ya da sizinle bizim aramızda beynena ve beynekum esseyifûn. Kılıç vardır. O gece karanlığında çadırlarda ekmek, ekmek diye meleşen yavruların hakkını, hukukunu size Ömer yedirmezdi diyor. Ya adam gibi Müslüman olacaksınız, münafıklığı terk edeceksiniz ya da sizinle bizim aramızda kılıç vardır diyor Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in bu duruşundan dolayı, Yahudi'den, münafıktan, kafirden olması fark etmiyor. Onlar bir noktada aynı bayrak altında, aynı meydanda toplanabiliyorlar yani. Kimden gelmesi önemli değil. Karşıdaysalar eğer Yahudi, münafık, kefere takımından ama Kur'an-ı Hakim onları aynı karede bize anlatıyor. Ömer'i şehit ediyor, Osman'ı Ali'yi radıyallahu anhum. Onları şehit ediyorlar. Neden? Çünkü onlar zenginden alıyorlar, fakire, fukaraya dağıtıyorlar. Ebu'l Hasan el-Nedvi Hintli alâme diyor ki devleti ahlîye hani buğday tarlalarında bir suret olur. O suret kargaların tarlalara gelmesine engel olur. İşte o Osmanlı İslam coğrafyasının suretiydi. Osmanlı vardı kargalar Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Maribe alim İslam'a gelmediler, gelemediler. Yetimlerin, biçarelerin, dul kadınların evlerini, hanlarını, hanumanların talan edemediler. Osmanlı yıkılınca bütün kargalar alem-i İslam'ı istila ettiler. Kadınlar aç, kadınlar çocuklar yetim, biçareler. Gecenin yarısındalar, çadırlarındalar, boş tencereleri kaynatıyor. Suriye'de, Patani'de, Arakan'da. Anneler ağlıyorlar, bekliyorlar, sırtında bir çuval ümmetin sahibi Ömer gelir mi diye, Osmanlı döner mi diye, yeniden Allah sahibimizi gönderir mi diye, işte münafıklar, kafirler, o şer takımı nerede bir ömerleşmenin nefesini görürse, nerede ömerleşmenin adımını görürse, nerede gecenin yarılarında bekleyen o kadınlara doğru bir yöneliş görürse devreye giriyorlar. Fitneyi, fucuru, fıskı, kaosu idare ediyorlar. Şer şebekesi yollarında devam edecek. Kur'an-ı Hakim ümmet coğrafyasını, o mazlumları, bişareleri koruyabilmenin yolunu, yöntemini tayin ediyor. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine, Kur'an-ı Hakime, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti, seniyesine bütün varlığınızda temessük edeceksiniz. Ömerleşeceksiniz, Ebu Bekirleşeceksiniz. Fatihleşecek, yavuzlaşacaksınız yani. Uykunuzu kaçıracak o bişareler, yetimler. Onlar için yaşayacak, onlar için gecelerinizi gündüzlerinizi onlara vakfedeceksiniz. Sonra wa ayyiddu min kuva. Kuvvetinizi hazırlayacaksınız. Kimya fabrikalarınızı, fizik fabrikalarınızı, silah fabrikalarınızı kuracaksınız ki yeryüzüne sizin sizinle eman gelsin. Eğer siz güçlü olursanız, siz bent olursanız o eşkıya taifeleri, bentleri aşıp da Bağdat'ı, Şam'ı, Arakan'ı, Patani'yi istila edemeyecekler. Siz olacaksınız, Yavuz olacaksınız. Kur'an-ı Hakim şer taifesine karşı ümmet coğrafyasını kurtarmanın esaslarını kelam-ı kadimde bu şekilde tayin ediyor.